Allah'tan rızık istemeyin. Allah'ın izniyle dua edin. Allah'ın izniyle dua edin. Allah'ın izniyle dua edin. Allah'ın izniyle dua edin. Allah'ın izniyle dua edin. Salih'in hadis kitabımızın edin. babı olan yetimleri Zayıf, kimsesiz ve gönlü kırık kimseleri şefkatle kucaklamak Onlara mütevazi davranıp kol kanat germek konumuz Konu ile ilgili ayetler Ey peygamber ve peygamberin izinden yürüyen müminler Bazı insanlara geçici olarak verdiğimiz dünya malına gözünü dikip de Lüks ve şatafatlı bir hayatı tamah etme Ve size karşı üstünlük taslıyorlar diye onlardan dolayı üzülme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 yani zikrimize karşı duyarsız kıldığımız ve işi gücü zulüm, haksızlık ve taşkınlık olan kimselere sakın itaat etme. Duha suresi ayet 9-10 Ey yetim peygamber sakın yetimi incitme. Herhangi bir konuda senden yardım isteyeni de asla azarlama. Ona yardım elini uzat eğer gücün yetmiyorsa tatlı bir üslupla özür dile. Fakat hiçbir zaman onu kapından kovma. Ve son olarak Maun suresinde Rabbimiz buyuruyor. Ey insan! Görünüşte namazını kılan, ibadetlerini yerine getiren fakat ahlaksız, kişiliksiz, saygısız, merhametsiz tavırlarıyla cenneti, cehennemi ve hesabı yalanlayanın kim olduğunu bilir misin? İşte odur yetimi itip kakan, yoksulu doyurmaya gayret göstermeyen, İnsanları bu tür iyiliklere teşvik etmeyin. Konu ile ilgili Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh diyor ki Mekke'de İslam'ın ilk yıllarında yaşadığım bir olay anlatacağım. Bizler 6 kişi olarak Peygamber aleyhisselamın yanındaydık. Altımız da fakir ve zayıf kimselerdik. Bizim varlığımızdan rahatsızlık duyan müşrikler Peygamber Aleyhisselam'a gelerek seni dinlememizi istiyorsan şunları yanından uzaklaştır ki pis kokularıyla ve baya davranışlarıyla bizi rahatsız etmesinler dediler. Orada benden başka Abdullah bin Mes'ud, Huzeyl kabilesinden bir adam, Bilal ve adlarını vermek istemediğim iki kişi daha vardı. Müşriklerin bu teklifi üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinden Bizim kendisine gücenmeyeceğimizi bildiği için o müşrikleri İslam'a ısındırmak amacıyla bizi oradan uzaklaştırma düşüncesi geçti. Bunun üzerine Yüce Allah şu ayet indirdi. Rablerinin hoşnutluğunu kazanmak için sabah akşam ona yalvaran o fakir fakat tertemiz Müslümanları yanından kovma. Kendini beğenmiş inkarcılar bu müminleri yanından uzaklaştırmadın diye iman etmeyeceklerse Varsın iman etmesinler. Yine başka bir hadis saygı değerli dinleyenler Hudeybiye'de müşriklerle son nefesine kadar savaşacağına dair Peygamber Aleyhisselatu vesselama bağlılık yemin ederek Rıdvan beyatına katılan sahabilerden Aiz bin Amr el-Müzeyni radıyallahu anh rivayet ediyor. Hudeybiye barış antlaşmasından sonra müşrikler rahatça Medine'ye gelip gidebiliyorlardı. Bir gün Ebu Sufyan aralarında Selman el-Faris'i, Süheyb el-Rumi ve Bilal Habeşi'nin de bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçiyordu. Vaktiyle Ebu Sufyan'dan ağır eziyet ve işkenceler gören bu Müslümanlar Allah'ın kılıçları maalesef Allah düşmanından intikamını almadı dediler. Bu sözleriyle Ebu Sufyan'ın Müslümanlar tarafından öldürülmüş olmasını temenni ettiklerini ifade ediyorlardı. Bunu duyan Ebubekir radıyallahu anh Ebu Sufyan'ın kırılıp kalbinin iyice katılaşmasından korkarak bu sözü Kureyş'in büyüğü ve efendisi olan bir ne mi söylüyorsunuz dedi. Sonra Peygamber aleyhisselamın yanına gelerek olup biteni anlattı. Peygamber aleyhisselatu vesselam ey Ebubekir o Müslümanlara nasıl bunu söylersin? Belki de bu sözlerinle onları kırmışsındır. Eğer onları gücendirdiysen Rabbini de gücendirdin demektir buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir hemen o yoksul Müslümanların yanına gelerek Kardeşlerim yoksa sizleri gücendirdim mi diye sordu. Onlar hayır sana gücenmedik Allah seni bağışlasın ey kardeşimiz dediler. Sehil bin Sad radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam İşaret parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben ve yetimi koruyup gözeten kişi cennette işte böyle yan yana olacağız buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kendi akrabasına veya başkalarına ait bir yetimi koruyup gözeten kimseyle ben cennette şu iki parmağım gibi yan yana olacağız. Hadisi rivayet eden Malik bin Enes Peygamber aleyhisselamın yaptığı gibi işaret parmağıyla orta parmağını birleştirerek gösterdi. Evet saygıdeğer dinleyenler yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir iki hurma veya bir iki lokmayla kapıdan savuşturulan kimse yoksul değildir.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 ve hiç kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir. İşte böyle fakirleri arayıp bulmalı. Asıl onlara yardım elini uzatmalısınız. Kapı kapı dolaşan dilencilere vereceğiniz birkaç kuruşla fakir fukaraya karşı sorumluluğunuzu yerine getirmiş olamazsınız. Nitekim Rabbimiz buyuruyor ki sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan fakirler içindir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşamazlar. İşin üç yüzünü bilmeyenler, iffet ve hayalarından dolayı onları zengin zannederler. Sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. İşte böyle fakirlere her neyilik yaparsanız Allah hepsini bilmektedir. Ve mutlaka karşılığını verecektir. Muhtaç olmadıkları halde dilencilik yapan, adeta dilenciliği meslek haline getiren kimselere gelince... Onlar böyle yüzsüzlük yaptıkları için hesap günü suratlarında bir parça bile et kalmamış bir vaziyette Allah'ın huzuruna geleceklerdir. Ebu Hureyre radıyallahu antan Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dul kadınların ve yoksulların işlerine yardım eden kimse Allah yolunda savaşa gitmiş gibi sevap kazanır. Ebu Hureyre diyor ki zannedersem peygamber aleyhisselam şunu da söyledi. O kimse tıpkı geceleri durmadan namaz kılan, gündüzler hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yemek davetlerinin en kötüsü yemek için gelen fakirlerin alınmadığı fakat o yeme ihtiyacı olmayan zengin ve varlığı kimselerin davet edildiği düğün yemekleridir. Her kim bir maziret olmadığı halde böyle düğün, nişan, sünnet gibi önemli bir davete icabet etmezse Allah'a ve elçisine karşı gelmiş olur. Çünkü müminler birbirlerinin acılarına ortak oldukları gibi sevinçlerine de ortak olmalıdırlar. Ancak haram içeceklerin içildiği, İnsanların kadın erkek iç içe dans edip eğlendiği davetlere gidilmemelidir. Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'ye ait şöyle bir söz nakledilir saygıdeğer dinleyenler. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp güzelce terbiye ederse hesap günü onunla ben şöyle yan yana olacağız buyurdu. Ve bu sözleri söylerken parmaklarını birbirine birleştirdi. Ayşe radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün fakir bir kadın iki kız çocuğuyla birlikte yanıma gelerek benden karnını doyuracak bir şeyler istedi. Evde ise bir tek hurmadan başka bir şey yoktu. Onu çıkarıp kadına verdim. Kadın kendisi hiç tatmadan hurmayı ikiye bölüp çocuklarına paylaştırdı. Sonra kalkıp gittiler. Bu sırada Peygamber Aleyhisselam çıka geldi. Ben olup biteni kendisine anlatınca şöyle buyurdu. Her kim böyle kız çocukları ile imtihan edilir de onlara iyi bakar ve onları terbiye edip güzelce yetiştirmek için elinden geleni yaparsa bu çocuklar mahşer günü onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar. Yine Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kapıma iki çocuğunu sırtına almış yoksul bir kadın geldi. Ona üç hurma verdim. Kadın çocuklarına birer hurma verdi. Sonuncu hurmayı da kendisini yemek için ağzına götürmüştü ki... Çocuklar onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da bölüp çocuklarına paylaştırdı. Onun bu davranışına hayran kalmıştım. Sonra bunu Peygamber aleyhisselama anlattım. Peygamber hiç şüphesiz Allah bu şefkati sebebiyle o kadına cenneti vacip kılmıştır. Yahut diğer bir rivayete göre bu sayede onu cehennemden kurtarmıştır buyurdu. Ebu Şureyh Hüveylid bin Amr el-Huzai radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şahit ol Allah'ım iki zayıf kimsenin yetimin ve kadının hakkını yemekten ümmetimi şiddetle sakındırıyorum. Evet şahit ol Allah'ım iki zayıf kimsenin yetimin ve kadının hakkını yemekten ümmetimi şiddetle sakındırıyorum. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'ın oğlu Mus'ab diyor ki Babam Saad, malıyla ve canıyla Allah yolunda cihad ettiği için kendisini zayıf ve fakir müminlerden daha faziletli zannedermiş. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Eğer Allah sizi savaşta düşmana karşı destekliyor ve size nimetlerini bahşediyorsa bu ancak aranızdaki zayıf ve güçsüz kimseler sayesindedir buyurmuş. Ebu Derda Uveymir radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Zayıf ve yardıma muhtaç kimseleri koruyup gözetin. Unutmayın ki sizler ancak aranızdaki zayıf ve muhtaç kimseler sayesinde Allah'tan yardım görüyor. Onun lütuf ve nimetlerine mazhar oluyorsunuz. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.